Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki hatırlarsanız şöyle buyurmuşlardı. Kişi kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Ama bir başka hadisinde de dünyada bir garip veya gelip geçen bir yolcu gibi ol buyurmuştu. İlk hadisinde neyi anladık çalışmak lazım. Kazanmak lazım. Başkasına muhtaç olmamak lazım. Bu teşvik ediliyordu. Diğer taraftan, Neyi anladık? Bir dakika, Dengeli olmam lazım. Evet çalışmam lazım, Kazanmam lazım. Ama, Bunun bir dengesi olması lazım. Demek ki, Dünyada da benim almam icap eden şeyler var. Ahiretin tarlası. Ama bir yandan da, Dünyayı fazla sevmemem gerekiyor. Bu nasıl olacak? Dünya nasıl bir yer? Ne kadar sevmem veya nerede durmam lazım? Ne kadar garip değil mi? Düşünün, bir taraftan kıyametin kopma alametleri görülüyor, her taraf çatırlıyor, hadisi şeriflerde buyruluyor ki onu da görsen, Öyle bir sahneyi düşünün, yerde bir fidan var. Ona baktın, onu al dik. Bundan ne anlayacağız? Dinimizin tabiata, yani doğaya verdiği önem mi ağaçlara? Elbette o da var. Ama bunun ardında bir şey gizli. Ey insanoğlu, son nefesini vereceğin ana kadar yaşamdan kopma. Ümidini yıkma. Nasıl ki hadiste buyurulduğu gibi kıyamet kopacak ya bundan daha mühim bir şey olur mu? İnsanın annesini, babasını, hanımını, çocuklarını terk edeceği, umrunda bile olmayacağı, kalplerin gümbür gümbür ata ata yerinden çıkacak gibi olduğu o anda, yerde bir fidan gördün onu ekmekle, dikmekle muamele neyi gösteriyor tüm şartları zorladın bunaldın yok ben bunun üstünden gelemeyeceğim bununla başa çıkamayacağım dediğin her şeyde o fidanı kıyamet gününde ekilmesi emredilen fidanı hatırla senin yapman gerekenler var İşte dünya böyle bir yer Dünya aslında senin benim için güzel bir yer. Eğer dünya olmayaydı, imtihan da yoktu. Bu açıdan güzel. Bir iş yeri gibi düşün. Burada bir şeyler alıyorsun, satıyorsun. İyaşen oluyor. Dünya da ahiret için böyle. Bu dükkan nasıl senin için bir kazanç kapısıysa, Dünya da o yüzden yaratıldı Anlasana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle buyuruyor Yani bir taraftan Kıyamet kopma alametleri görüldü O fidanı dik Bir taraftan da buyuruyor ki Ölüm insana Ayakkabısının bağı kadar yakın Ne demek bu? İnsan ayakkabısını bağlayacak Eğildi kaç saniye sürdü. Eğilirken belki canlıydı ama ayakkabını bağladığı anda ölüm oku geldi, kendini buldu ve hayattan koptu. Dünyevi, cismani hayattan. Demek ki dengede gitmemiz gerekiyor. Bir gün bir hastayı, sahabi efendimizi ziyaret ettiler. Kendisine ''Ey filan filan, nasıl dua ediyorsun?'' buyurunca o sahabiye de şöyle diyorum efendim. Allah'ım beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver. Ben böyle dua ediyorum dedi. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini uyardı. Böyle dua etmemesi konusunda birkaç tavsiyede bulundu. Allah'ım ''Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.'' diye dua et, buyurdu, bu tavsiyede bulundu. Bugün, 1400 küsur yıl sonra yine uygulamamız gereken çıkmazlar içerisine girdiğimizde, ''Yeter artık dayanamıyorum.'' dediğimizde, bunu bana nasıl reva görüyorlar dediğimizde, benim hakkımı nasıl yediler dediğimizde, hasta olduğumuzda ne olursa olsun aynı cümleyi tekrarlayalım o zaman. Bu cümleyi bize kim buyurdu? Allahu Teala'nın en sevdiği kulu son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de dua edelim. Ya Rabbi, bizlere dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin. Kardeşlerim, aslında bu okuduğumuz dua, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde de bizlere öğrettiği çok anlam yüklü, belki anlayamadığımız bir hikmeti olan duadır. Yani dengeli gitmek hayatta, ibadet, yakarışı hayatın vazgeçilmezi olarak kabul eden Peygamberimizin aleyhisselam, bu dua ile dünya ve ahiret arasında dengeli bir tutuma, ölçülü bir hayata dikkat çektiğini görüyoruz. İşte o dua insanı hem şu yaşadığımız hayatta yani dünyada ve gerçek yurdumuz olan ahirette Mutlu kılacak olan şeyin ne olduğunu da belirliyor. Ne onlar? iyilik, salih amel, yani hayırlı, güzel işler ve güzel ahlak. O zaman bugün bizler bu duayı her gün beş defa dua ederek gösterebiliriz. Namazlarımızda zaten bunu okuyoruz değil mi? İşte böylelikle, Dünya ve ahiret dengesini gözettiğimizi dile getiriyoruz. Dilimizle bunu söylüyoruz. Peki bunu hayatımıza uygulayabiliyor muyuz? Bugün bunu gözden geçirmek için huzurlarınızdayız Yani bir bakıma dünyadaki sorumluluğumu ahiretteki beni bekleyen hesabı, mizan, sırat neler var? Yani mükafat nedir? Ceza nedir? Bunları da unutmamam icap ediyor. Zaten namaz kılan insanlar, üslatların dile getirdiği gibi Allah dostu olmaya namzettir diyorlar. Neden? Allah'ın kendilerini her an gördüğünü o beş vakit namazlarda çok daha iyi anlıyorlar. Düşünün bugün büyük bir günah işlenecek Allah korusun. Nefsimiz bir an durmuyor. Beş vakit namazını kılan bir insanın büyük günahları işlemesi imkan dahilinde daha zordur. Hiç namaz kılmayan veya gayri ahlaki bir hayatı tercih edenlerden. İşte cezayı da, mükafatı da, ahireti de, dünyadaki sorumluluklarımızı da hatırlıyoruz. Kardeşlerim, Rabbimizin Celle Celaluhu bizden istediği, ne dünya için ahireti feda etmek ne de ahiret için dünyayı terk etmek. Bizden istenen bu iki hayat arasında bir tanesi bugün yaşadığımız bir gün bitecek olan yolculuğumuz. Ama öteki gerçek yurdumuz biri dünya biri ahiret. Bu iki hayat arasında bir denge kurabilmek. İslam tarihini biliyoruz değil mi? Çocukluğumuzdan beri o kadar kısalar, hikayeler, peygamberler tarihi veya Kur'an'ın tefsirini okuduk veya duyduk hocalarımızdan. Hiç şöyle bir şey gördünüz mü? Zamanında savaşmayı terk etmiş ne gerek var? Bizler burada dua ederek bu orduya karşılık verebiliriz. Çalışmaya ne gerek var? Bir dua okuyoruz, her şey yanımıza geliyor. Bunların bazı örnekleri olsa da, hayatın sebepler içerisinde olduğunu, sebepler aleminde yaşadığımızı ve evet, dua olduğu kadar dünyada da çalışmanın, mesela cihat konusunda savaşmanın farz olduğunu biliyoruz. Ve bunlar uygulanmış, yani biz bu çizgiyi çok dikkatli bir şekilde çizmeliyiz. Dünya hayatını ahirete tercih etmekte tam tersi de olmayacak. Hiç ölmeyecekmiş gibi diye başlayan bir söz var. Duymuşsunuzdur. Evet, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmamak lazım. Yarın ölebilirim endişesini taşımak lazım. Peki biz dünya ve ahiret dengesini nasıl sağlayacağız? Birçok şeyde zorlanıyoruz. Allah aşkına bu nasıl bir şeydir? Bu konuda gelin, çok önemli bir zattan bir yardım alalım. Öyle ki, kendisi, Rabbimiz Celle Celaluhu tarafından bizlere, her konuda olduğu gibi, bu konuda da, kendisinden istifade edebileceğimizi, kendisinden yararlanabileceğimizi buyurduğu, tavsiye ve emirle bize anlattığı zat sallallahu aleyhi ve sellem her hareketiyle hatta 14 asır sonrasında sustuğu yerlerde bile kendisinin neden sustuğunu öğrenip hangi konuyla ilgili ondan da istifade ettiğimiz bir zat bakın bize neyi anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetimizde de hangi asırda yaşıyorsak yaşayalım, gündelik hayatımızda, bütün yaşantımızda ölçülü olmamız gerektiğini bize bildirdi. Yani kendisinin hayatını biraz okuduğumuzda veya dinlediğimizde zaten bunu anlıyoruz. Kendisi dünyadan el çekmedi. Sadece ahiret için yaşamaya karar veren bazı sahabileri, bedenin, ailenin ya da hangi nimetler varsa üzerinde onların hakkını vermeleri konusunda uyardı. Bazı büyüklerimiz, sahabe efendilerimiz yanına geldiler. Biz artık evlenmeyeceğiz veya evli olanlar hanımlarımıza yaklaşmayacağız. Yani erkeğin görevlerini yerine getirmeyeceğiz. Kimisi geldi, çoluğu çocuğu var, bütün malını mülkünü getirmeye çalıştı, uyarı aldı. Hayır, siz ne yapıyorsunuz? allah Teala'ya aranızda en yakın olan benim. Ama ben evleniyorum. Ben çocuklarımı seviyorum. Bazı geceler ibadet ediyorum. Hem de sabahlara kadar. Bazen uyuyorum. Bazen oruç tutuyorum. Bazen nimetlerle istifade ediyorum dengeli olmak gerektiğini bize anlattı. Hayatı hep böyle geçti zaten. Kimileri zaman zaman bu dünyanın ahiret yurduna açılan bir kapı, bir imtihan alanı olduğunu unutuyor olabilir. Evet biz de maalesef unutuyoruz zaman zaman. Ahireti uğruna doğru olmayan bir inançla, dünyanın meşru nimetlerinden kendini mahrum, bıraktığımız da oluyor. Kimileri ise kendi anlayışlarından kaynaklanan bazı yanlışlar, buna aşırılıklar diyoruz. Ondan dolayı kendini dine mal ederek, rahmet yüklü mesajlarıyla hayat veren yüce dinimize vahşetle, katliamlarla, terörle ihanet edebilmekte. Bunları din adına yapabilmekte. Kimileri Efendim dini ruhundan, ibadetleri özünden koparmak suretiyle İslam dinimizi dar kalıplara mahkum etmekte ve sadece şekil onlar için önemli olmakta. Kimileri yaşantı boyutunu tamamen ihmal ederek dini sadece vicdanlara hapsedebilmekte. Benim dinim banadır benim göğsümdedir, göğsümdeki de temizdir diyebilmekte. İşte bütün bunlar bizi aynı kapıya çıkarıyor. O da nerede durduğumuz, nereye meyilli olduğumuz ve ölçümüz, örnekliğimiz. Bunlar nereye bağlıdır? Neye göre yaşıyoruz? Şunu unutmayalım değerli dinleyenlerim. Bütün bu algı ve anlayışlar, Peygamberimizin insanlığa takdim ettiği örnekliğin ve Müslüman kimliğinin doğru anlaşılmadığının örnekleridir. Ne demek bugün yapıldığı gibi bazı terör örgütlerinin senin kılık kıyafetin şöyleydi sen böyle konuştun veya böyle baktın diye insanı sen nasıl öldürebilirsin? Sen bir insanı açıkça reddetmediği halde ve bu konuda elinde yeterli malzeme olmadan, kim olarak, neye dayanarak bir insanı kâfirlikte suçlarsın? Sen cennetin, sen cehennemin haşa sahibi misin? Bugün, evet, günahlar içerisinde yüzen bir insanın, bir gencin, yarın tevbe edip iman etmeyeceğine garantin nedir? Ve senin, bugün şu kadar ibadet ediyorum bu kadar ihlas sahibiyim dediğin, övündüğün şeyler var ya, yarın o eleştirdiğin insanın tövbe ettiği gece, senin içkiye başlamayacağının, kerih gördüğün zina etmeyeceğinin, imansız gitmeyeceğinin garantisi nedir Allah aşkına? Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin, örnekliğini anlayamayan kıt akılların ürünüdür. Hayat ölçüsü ondan gelir. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların kadın, erkek olarak gençlikte dükkan açtığında, esnaf olduğunda, hasta olduğunda hatta evleneceğinde evlendikten sonra af buyurun hangi ilişkiler caizdir? Hangisi değildir? Bunları bize ölçülerle sunan bir hayat nizamıdır. Günümüzde bu denge, bu hayat ölçüsü vardır. İşte biz bunu yitirdiğimizde, bunun acı neticeleri bütün ibretiyle karşımızda durmakta. Bugün birçok insan görüyoruz, sözde modern dünyanın daha çok kazanma ve haz alma tutkusunun Bilerek ya da bilmeyerek esiri olan insanlar. Dünyanın bir köşesinde insanlar yiyecek ekmeğe muhtaçken, diğer bir köşesinde israf, savurganlık, vurdum duymazlık, bencillik had safhada. Kimileri daha konforlu, daha ışıltılı bir hayat arzularken sığınacak bir barına kuruna nice canlar okyanusların derin ve karanlık sularında umutları ve yarınlar ile birlikte yok oluyor. Hayatlar kararıyor. Ve bu olumsuzluklar karşısında insanlığın bugün topyekün bir itidal çağrısına muhtaç olduğunu anlıyoruz. Peki bu nasıl olacak? Bu sadece çağrılarla mı olacak? Hayır. Sağlam, sarsılmaz bir imanla, paslanmamış yüreklerle, tükenmemiş gönüllerle hayata geçirilecek bir vakı. Sevgimizde, yergimizde, yaşantımızda, ibadetimizde, dünya ve ahirete bakışımızda bir denge olsun. Kardeşlerim, dünya bir imtihan yeri. Peki bu mevzuyu Yeterince anlayabiliyor muyuz? Mülk suresinde geçiyor. O hanginizin daha güzel bir iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. Birinci maddemiz, dünya bir imtihan yeri. Şimdi dengeyi kurmak için dünyayı tanıyoruz. İkincisi, dünyada korkacağız, dünyada bazen maddi sıkıntılar yaşayacağız veya çoğu zaman dünyada mallardan yani bugünkü anlamla buzdolabının içindeki ürünlerden de oradan çıkalım bir çiftçinin mahsulündeki azalmayla veya maaşındaki bir bereketsizlikle ben denemeye tabi tutulacağım. Yani fakirlikle. Bazen zenginlikle. işte dünya. Kur'an dünya hayatına ahiret hayatının tarlası olduğu için önem atfediyor. Ve bu itibarla insanın bu dünyadaki davranışlarını ciddiye almasını istiyor. Nasıl olsa dünyadayım. Dünyadasın ama değersiz. Evet bu dünya. Bu dünyada sen... Ahiret için ya cennet ya cehennem tercih ile ilgili koşturup duracaksın ya, o yüzden değerli. Çok da böyle yabana atma. Sadece dünyaya dalma. Helal çizgisi zaten yeterli kafi. Hatta dünya hayatı ölmüş mesela terbiye ticaret. Bir insanın belli makamlara gelmesi. E bunu nerede sağlıyorsun? Dünyada sağlıyorsun. Sen dünyadan geçmeden direkt olarak başka bir yere gidemiyorsun. Evvela doğuyorsun, hastalıklarla boğuşuyorsun, evleniyorsun, belki evliliğinde mutluluğu bulamıyorsun, çoluk çocuğa karışıyorsun, çoluk çocuğundan hiç duymak istemediğin veya görmek istemediğin şeyler imtihanın oluyor senin. İş yerinde çalışıyorsun, iş yerinde hiç hayatında belki duymadığın hakaretler görüyorsun. Aldatılıyorsun, değil mi? Parasız kalıyorsun. Gözyaşlarına boğuluyorsun ama aynı zamanda da zevkleniyorsun. Helal daire içerisinde, değil mi? Nefsini doyuruyorsun. Mideni doyuruyorsun. Güzel yerlere imkanın varsa gidemesen de, değil mi? Oraları özlüyorsun. Şöyle bir çay içtiğin zaman, şöyle bir balkonda veya köyde, yeşillik bir yerdesin, ağacın altında. Oh, elhamdülillah. Şükürler olsun. Ne güzel bir gün yaşadık diyebiliyorsan eğer, e bu da senin için helal. Keyiflenmek yok mu? Mutlu olmak yok mu? Tebessüm etmek yok mu? Lezzetler, zevkler. Eğer Allahu Teala dilememiş olsaydı, bugün Öyle manavdan veya pazarlardan kolaylıkla bilmem kaç türlü meyve veya sebze alamazdık. Tek bir tane gıda olurdu. Hatta gıdaya ihtiyaç bile olmazdı. Bizi öldürecek ve sonra diriltecek Allahu Teala biz yokken bizi var etti. Aynı Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir bizi midesiz de yaratabilirdi. Melekleri ihtiyaçsız yarattığı gibi. Ama öyle değil. İhtiyaç içindeyiz. İşte bu kadar nimeti bize veriyor. Bunca sayısız meyveler, meyveden sonra tatlılar, yok efendim çorba, ön sıcaklar, ara sıcaklar bugünün modalarından bahsediyorum. İşte bunları bize vermiyor olabilirdi. Demek ki benim dünyada da nevsimi ne yapmam, doyurmam gerekiyor. Evlilik de böyledir. Ama bana bir seçenek sunulmuş. Ya helal yolla ben bunu sağlayacağım, ya haram yolla. Yani bana evliliği sunmuş Allahu Teala. Bakın dengeye. Helalinden bir kişiyle evlendin, adamla evlendin, bir hanımla evlendin. Çoluk çocuğa sahip oldun Allah'ın izniyle. Çok güzel hem nefsini tatmin ettin, görsel manada, çocuğunu sevdin, hanımını sevdin, sevildin vesaire... Bu helal yolla, bunun haram yolu da var. Gittin, Allah'ın sevmediği, yasak ettiği şekilde yaptın. Tercih senin. Çalıştın, helal yolla çalışmak da var, haram yolla da çalışmak da var. Sen helali kovaladın, koşturdun, kazandın. Harama gittin, harama meylettin. Şunu oynadın, bu oyunları oynadın vesaire veya bu hırsızlığı yaptın, yine doydun, yine rızkının peşindesin, ama haram yolu seçtin. Seçenek bizim. Hazreti Ali rədiyyallahu an bir hutbesinde şöyle diyor: Muhakkak ki dünya ona sert davranan sadakat diyarı, onu anlayanın afiyet diyarı. Ondan öğüt almak isteyenin öğüt diyarı, Allah dostlarının mescidi, Allah'ın meleklerinin namazgahı, vahyi ilahinin yani Allah'ın vahyinin nüzul yeri, veliullahın ticaretgahı ki onda rahmet kazandılar ve cennete eriştiler diyor. Hz. Ali radıyallahu an. Savaşlar burada oldu. Gözyaşları burada oldu. İnsanların birbirine bağlanması, hakkı tavsiye etmeleri, kötülükten uzaklaştırmaya çalışmaları hepsi burada oldu. Ne güzel demiş. Sen ona sert davranırsan ne demek sert? Olduğu kadarla iktifa edersen. Çalışmam lazım, çalıştım. Okumam lazım, okudum. Ama bu kadar. Bir de denge konusunda unutmamamız lazım. Dünya amaçsız ve boş yere yaratılmamış kardeşlerim. Enbiya suresinde şöyle buyuruluyor. Biz gı, yeri ve bunlar arasındakileri eğlence olarak yaratmalık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz. Biz insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendisine mahsus bir zinet yaptık. Ve yine öğreniyoruz ki dünya hayatı kısa ve geçici. Yunus suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'ın onları sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını zanneder. Vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola gitmemişlerdi. Kıyamet koptuğu gün, günahkarlar dünyada ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada da haktan böyle döndürülüyorlardı. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. Rum ve Naziyah surelerinde de böyle geçiyor. Neden dendi buyuruldu, dünya amaçsız, boş yere yaratılmadı bunu bileceğiz. Dünya hayatı kısa zaten biliyoruz. Bugün gencecik fidanlar da toprağa gidiyor. Geçici olduğunu biliyoruz çünkü giden bir daha dönmüyor ayette buyrulduğu gibi. Dünya hayatı kısa ve geçici. Bir başka madde Yine Kur'an tabiri Ey insanlar Dünya hayatı Oyun, eğlence ve tutkulu bir oyalanma Hadid suresinde geçiyor Bilin ki Dünya hayatı Ancak bir oyun Eğlence Bir süs Aranızda bir övünme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 Allah'ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu dünya hayatının oyun, eğlence ve bir oyalanma olduğundan sonra dünyanın aldatıcı olduğundan bahsediyor ve bizi uyarıyor. Aman dikkat edin, böyle bir aldatıcı dünya ile sizi imtihan edeceğim. Peki nasıl bundan korunacaksınız? Elbette o da aktarılmış. Fatır suresi Araf suresinde şöyle buyruluyor: Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. O kafirler ki dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler de dünya hayatı onları aldattı. Onlar bu günleriyle karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Ve dünya hayatının süslendiğini bize buyuruyor. Bugün şunu daha iyi anlıyoruz değil mi? Çocukların, hanımların, erkeklerin, altının, gümüşün yani maddiyatın, birbiriyle övünmenin, hatta zamanında olmuş toprağın altında Kaç tane akrabası var, ötekinden kaç tane fazla, bunların da bir böbürlenme sebebi olduğunu bize aktarıyor. Kardeşlerim, dünya hayatında bunlar var mı var? Mesela takılara hanım kardeşlerimizin meyli var mı var? Bu kötü bir şey mi? Hayır, dünya hayatının süsü. Çocuk da öyle, evlenmek de öyle. Ama bunlara bel bağlamak, Hayatın sadece bunlardan ibaret olduğunu görmek sıkıntı. Denge ile ilgili şu programı yaparken sizlerden ciddi miktarda bir konu hakkında hep mesaj geliyor. Ayda bir iki tane ile başladı bundan bir sene iki sene önce. Neredeyse şimdi haftada birkaç tane buna benzer mesaj geliyor. Bu konuda da sizlerle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Şöyle... Ben sevdim ee, ama evlenemedim veya daha önce benimle evlenmek istiyordu şöyle şöyle kararlar almıştık ama kararından vazgeçti unutamıyorum İbrahim abi nasıl unutacağımı bilmiyorum ne olur yardım et gibi buna benzeyen şeyler var. Kimi ailesi istememiş kimisi karşısındaki insan vazgeçmiş kardeşim aynı yere geldik bakın. Bunların hepsi hayatımızda olacak şeyler. Evlenmek çok güzel. Bir insan, bir insanı sevmeden Allah-u Teala'yı sevmenin keyfiyetini tam olarak yaşayamaz buyruluyor zaten eserlerde. Yani elbette bir yarın olacak, seveceksin. Sevmeden olur mu? Tamam olur. Ama ekseriyetle illaki bir sevmeyi, ona karşı bağlanmayı bileceksin ki sonra Leyla'yı aradan çıkaracaksın, Mevla'yı bulacaksın. Bunda bir sıkıntı yok ama bunlar... Helal daire içerisinde. Sen, seveceğin kadını, seveceğin adamı, hayatının gayesi bellemeyeceksin. Hayatının sıralamasını iyi bir şekilde bilmek zorundasın. Ben, ailem, evet, annem babam tamam, peki dinin nerede, Allah'ın emirleri nerede? İşte bu ölçü çok önemli. Denge burada devreye giriyor. O kardeşlerime yazmaya çalışıyorum. Buradan da söyleyeyim. Yeryüzünde sevgisinin bir kaybı sonrasında aynı acıyı yaşayarak senelerce ömür sürmüş bir insan yok. Her şey unutuluyor. Böyle de olması gerekiyor. Allahu Teala hiçbir insana taşıyabileceğinden fazlasını vermiyor. Sevdiğinize kavuşamadınız, ayrıldınız, umutlarınız gitti. Size söz verilmişti olmadı, beklentileriniz vardı, bunları Allah'u Teala görüyor, size bugünün manasıyla söyleyelim bir puan veriyor. Mükafat, ecirler gelecek inşallah, sabredeceğiz. Niye böyle olmadı, ben onu nasıl unutacağım? Hayır, dengele gideceğiz. Servet, oğullar, kadınlar, mal, mülk, takı, şu bu, dünyada bunlar var, bir oyalanma. Bunlar hayatın süsü, gayesi değil. Ölümsüz olan iyi işler Allah katında sevapça daha hayırlı olan şeyler. Biz bunlara yöneleceğiz, bunlara ümit bağlayacağız. Bugün insan zengin oluyor, şımarıyor. Düşünün, peki şımaranlara ne cezalar verildi asırlar öncesinde? Koca koca kayalan evler yaptılar. Hayalları oydular, oydular. Ne oldu onların sonu? Bitti. Helak oldular, gittiler. Birbirlerini çok sevenler, aşırılıkta ileri gidenler ne oldu? Hüsrana dün oldu. Kardeşlerim, dengesizlik hayatımızı mahvediyor. Ahireti unutup dünyaya bağlanmak. Ve dünya sevgisi insanı ölümden korkar hale getiriyor belli bir zaman sonra ve ibadetlerden taatlerden de alıkoyuyor dünyayı sevmek evet bütün kötülüklerin başı ama bugün konumuz ne dengeli gitmek ya e peki ben dünyada niye o zaman var edildim sevmemem gerekiyordu şunu hemen anlamamız lazım kişi dünyaya ne oranda bağlanırsa ayrıldığında hasret ve ızdırabı o oranda fazla olacak. Dünyaya bağlanma diyor sana. Dünyada yaşa, dünyadaki şeyleri sevme demiyor. Yani dünyayı zaten sana sevme diyecek olsaydı İslam ne ağaçların bakımı ne hayvanlara merhametle davranmak ne e, işte sosyal yaşam dediğimiz veya sıla-i rahim dediğimiz... Evela akraba ilişkilerinden başlayan, sonra komşuluk hakkına falan devam eden şeyleri bize söylemezdi. Dünyada uyuman gereken kurallar var. Ama bunun sınırı var, dengesi var. Eğer dünyaya bağlanırsan, üç tane kalbin sorunla karşılaşacak. Bir, bitmeyen bir gam diyor. Bitmeyen bir hüzün. Hani hepimizde zaman zaman olur, sonra... Yerini başka bir duyguya terk eder. Onda bitmeyen bir gam, sürekli üzüntü. İkincisi, erişilmez arzu maalesef. Bir türlü doymayan nefis. Biraz kazandın daha fazlasını, o hayı daha fazlasını. Bugün yemek yiyoruz mesela, yarın ne yiyeceğiz onu düşünüyoruz. Daha sofradayız. Ya bugün bunu yedi, yarın da bunu yapalım ya falan. Yarına çıkıp çıkamayacağımız belli değil, bitmiyor ama ve gerçekleşmez bir umut bizi bekliyor. Dünyanın durumunu şöyle anlatmışlar bir sohbette. Deniz suyu gibidir demiş. Evet, yanlış anlamayın. Şey yanlış anlamadınız. Deniz suyu ne kadar çok içilirse içilsin susuz kaldın diyelim. Susamışlığınız biter mi? Hayır. Deniz suyu ne kadar içilirse içilsin insanın susuzluğunu gidermediği gibi İçeni de öldürür. Dünyadaki durum da budur. Kazanacaksın tamam. Ev alacaksın, hayır yapacaksın vesaire vesaire. Lakin doymak yok kardeşlerim. Deniz suyu örneğini unutmayın. Peki Müslümanın gözünde dünya nasıl olmalı? Bu da anlatılıyor bize. Bir ucu dünyada. Diğer ucu ahirette olan bir hayatın dengesi nasıl kurulacak ona geçelim. Mesela Bakara suresinde geçer. Onlardan bir kısmı da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İlk dakikalarda okumuştuk ya bunu düşünecek. Bu ayette Müslümanların dünya ve ahirette mutluluklarıyla birlikte ikisinin gerçekleştirme zorunda olduklarını da görüyoruz. Çünkü bu gaye ve bu araçların elde edilmesi ancak böyle bir bilinç ve yöntemle mümkün. Yoksa Müslümanların dünya hayatının, onun maişetinde, onun siyasetini terk edip Güçlü ve zengin muhaliflerine bağımlı yoksul zeliller olarak yaşamaları Allah'ın hidayetinden olamaz. Ne buyruluyor? Allah'ın sana verdiği servet mi var, mal mı var, bir özellik mi var, bir kabiliyet yetenek mi var? Sen onun içinde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de etrafındaki insanlara iyilik et. Kardeşlerim, zaten dünyanın geçici olduğunu her insan, yani akıl bağlı olmuş çocukların dışında her insan bilir. Bediüzzaman said Nursi, Allah rahmet eylesin, o da dünyayı üçe ayırmış. Yani dünyanın üç yüzü var demiş. Birincisinde demiş ki, dünyanın birinci yüzü Allahü Teala'nın isimlerine bakar. Ne demek bu? Allahü Teala'nın yaratma sıfatı yani yaratıyor ve eşi benzeri olmayan Allahü Teala'nın buradaki nakışlarını hani bir sanatçı nasıl ki takdir edilir. Aa bunu ne güzel yapmış bu oymayı, bu masayı vesaire diye. Onun gibi yani Allahü Teala'yı manayı harfiyle Ayna gibi başkasını gösteren vücuduyla diyor. Allah'ın isimlerinin aynası hükmünde dünya. Bakıyorsun okyanuslara. Bakıyorsun binlerce tür küçücük bir böceğin efendim çeşitliliğine. Ağaçlardaki renklere bakıyorsun vesaire. Yani bunların hepsi bilinmek isteyen Allahu Teala'nın bir mektubu mahiyetinde diyor Bediüzzaman. Dünyada sen bu şekilde diyor durursan dünyanın birinci yüzü bu sevildikçe Allah'ın isimleri sevilmiş olur subhanallah dersin ne güzel bulutlar Allah'ım ne güzel yaratmışsın sen bu denizi dünyaya bu şekilde bakarsan diyor ki dünyanın ikinci yüzü o da ahirete bakar diyor yani ahiretin tarlasıdır cennetin fidanlığıdır dünyanın bu yüzü de birinci yüzü gibi güzeldir diyor Birincisinde de bir şey kaybetmiyorsun. Çünkü bu yüzde ekilen her şey Allah'ın izniyle ahirette sana meyve olarak geri dönecek. Ne ekersen onu biçersin dendiği gibi. Bu da diyor güzel, sevilebilir diyor. Bir ve ikinci yüzü ama bir de Allah'a sığınmamız gereken dünyanın üçüncü yüzü var diyor. Nedir o? İnsanın heveslerine bakan, gaflet perdesi olan ehli dünyanın oyuncağı hükmüne geçen yüzü diyor. Ne demek bu? Çirkin olan, tehlikeli olan yüz bu. Çünkü fani, yok olan kısımda. Eder, ne kadar sıfır. Elem, keder yüzde yüz. Aldatıcı. İşte ayetlerin, hadislerin dikkat çektiği ve sevgisini aldanmamak için uyardığı yüz bu üçüncü yüz. İnsanın heveslerine bakan dünyanın yüzü. Tekrarlayalım. Birinci yüzde, dünyanın birinci yüzünde... Yaratılan bu dünyayı görüyoruz Bu kadar tabiatın içerisinde Olan biten nizam Gezegenlerin birbirlerine uzaklığı Efendim güneşin belli bir zaman Çıkması solması Ekinlerin Aynı topraktan bu kadar çeşitli Çeşitli bize meyveler Sebzeler ürünler vermesi Yağmurun Yağış miktarı falan bunlar dünyada ibret alanlar için Tefekkür edenler için müthiş İkincisi Ahirete giden yolda benim kazanç kapım bunlar dedin. Ona sabrettin, bu hayrı yaptın, bu ibadeti yaptın güzel ama üçüncüsü sadece dünyada yaşamak. Cismani lezzetlere adapte oldun. Bu sıkıntı. Peki kim dünyayı sevmez veya kimler dünyayı sevmez? Dört sınıf insan var diyor, dünyayı tahkir eder ve sevmez. 1- Marifet Ehli Ne bu? Allah'ı derinden bilmeye, onu tanımaya, rızasını kazanmaya ve ona ibadet etmeye mani olduğu için ehli marifet dünyayı sevmez. Marifet Ehli Bugün de öyle olmuyor mu mesela? Aaa 10 dakika kaldı namaza. Tüh! ''Şu işi yaptım, bu koşuşturma vardı, unuttum.'' diyoruz. Bu yüzden, ahiret ehli, ahireti düşünen insanlar da diyor, dünyayı tahkir eder, sevmez. Ahiret nimetlerine düşkün ve hayatının çoğu zamanını ahiret için hazırlayan, ebedi hayat için çalışan insanlar, dünyanın geçim derdi, çoluk çocuk derdi, ''Efendim, Yeme içme derdi, iş bulma, çalışma derdi gibi zorunlu çalışmalarından rahatsız olurlar. Ahireti bilen, ahirete hazırlanan, lakin dünyada da mecburen çalışıyorlar, zaruri işleri var, koşuşturma var. Eyvah, ahiret amelimden geri kalıyorum diye düşünen bu insanlar, cennetin güzelliklerine nispeten elbette dünyayı kötü görürler. Çünkü dünyanın bütün güzellikleri cennetin güzelliklerine oranla hiç hükmündedir. Bugün birbirimizi kırdığımız, koşuşturduğumuz, daha fazla kazanmak için yarış içerisinde olduğumuz dünya cennetin yanında bir hiçtir. Peki kim başka sevmiyor? Dünyayı sevmeyen üçüncü sınıf insan grubunu Bediüzzaman ehli dünya diyor, dünya ehli nasıl peki? Dünyada yaşayan insanların bazıları da dünyayı sevmez. Hepsi değil. Bazıları da sevmez. Çünkü eline geçiremez. Fakat bu sevmemek dünyanın nefretinden değil, tam tersine ikisi gibi değil. Dünyayı sevgisinden ileri gelir. Bu makbul bir sevgi değildir. Daha fazla kazanmak ister. Anlatabiliyor muyum? eline geçiremediği için dünyayı sevmiyor İlk ikisinde neydi ibadet edemiyorum daha fazla beni nefsimi zorluyor vücudumu yoruyor daha iyi bir şeyler yapamıyorum dedi bir ve ikinci grupta bu ehli dünyadaki üçüncü sınıf insan grubu neden dünyadan nefret ediyor ulan bir param olmadı ya şunun gibi kazanamadım şöyle olmadı bilmem ne olmadı falan diye Dünyayı çok seviyor. Edinemediği için bazı şeyleri sıkıldı. Dördüncü sınıf insan da var. Bu da yine dünyada yaşayan, yani ehli dünya diyor buna. Dünyayı eline geçiriyor. Mesela şu kadar yat aldı, bu kadar kat aldı, bu kadar araba aldı. İş yerleri, holdingleri oldu mesela. Parasıyla, puluyla dünyayı ayaklarına serilmiş buluyor. Dünyayı dolu dolu yaşıyor. Ee, ne istiyor diyorsunuz? Ama yine durmuyor. giriyor. Dünya da durmuyor. Onu da beraberinde götürüyor. O da bunu anlıyor ve kızıyor. Diyor ki sırf teselli bulmak için dünyadan nefret ettiğini söylüyor. Dünya çok pis diyor ya. Oysa bu sevmemek dünya sevgisinden ileri geliyor. Yani ölüm var diyor ya. Ulan o kadar param var, mülküm var, şu var, bu var ama işte dünya da ölüyor sevmiyorum ben bu dünyayı o dünyayı sevmemek Allah rızası için değil ne kadar günahım var değil yaşayacağım 500 yıl daha olsa diyor şimdi o neyi anlattı bize her dünyayı sevmeyen ahiret için sevmiyor değil biz ilk iki anlattığı kısım var ya ondan olmalıyız evet çalışacağız sorumluluğum var kiramı ödüyorum elektrik faturalarım var bir yemek almam lazım, evin eksiği var, hastalıklar var, gözyaşı var vesaire koşturmam gerekiyor. Çalışmam gerekiyor ama o kadar çok çalışıyorum ki ahiretimi unutur hale geliyorum. Rabbim için bana emrettiği şeyleri yapamıyorum diyebilenlerden olalım. Kardeşlerim, güzel insanlar, zaten sizin bildiğiniz şeyleri, Az da olsa tekrar etmeye çalıştık. Hani diyor ya şair göğe, çarkı feleye, süre yahya yıldızlara, kainata sığmayıp bir garibin kalbine giren duy sesimi diyor ya. Biz de diyoruz ki ya Rabbi işte bu biziz. Seni anmaya geldik. Seni bilmeye hiç bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruyorsun? Biz bilen olmaya geldik. Bana bir adım gelene, Ben on adım gelirim buyuruyorsun. Biz sana koşmaya geldik. Günahkar ellerimiz gözlerimizle. Ya Rabbi göz verdin, Gözü hayırlı ilimlerde, Helale bakması için yarattın. İbretlik, Tefekkürlük manzaralara şahit olsun diye yarattın biz göremedik. Biz harama baktık, harama daldık. İyi kullanmadık gözümüzü affeyle. Ayaklar verdin, hayırla kullan diye. Belki kötü yerlerde kullandık. Gitmememiz gereken yerlere gittik. Ya Rabbi, bize kulaklar verdin. Kulaklar senin rızan için yarattıklarını anlayabilelim diyeydi. Belki yanlış şeyleri dinledik. Şahit olduk. Ya Rabbi, seni zikredelim. Hakkı tavsiye edelim. Hayır konuşalım. Güzel konuşalım diye bize şu konuşmayı verdin, dili verdin. Biz gıybet ettik. Kendimize mahvettik. Yalanlar söyledik. Ya Rabbi, Bizleri affeyle. Doldur sinemizi ya Rab. Çünkü dolmayan sinemize, Senden uzaklık ağır gelir. Biz hissetmesek de, Gayri sensizliğe takati kalmamıştır insanoğlunun. Bir şeylerimiz eksik ya Rabbi. Ne olur, hissettir bize ya Rab. Bir damla bile değilken biz, Sinende yanmaya geldik Ne olur Bizleri affeyle Dünyayı Ne kadar sevmemiz Gerekiyorsa Öyle sevmeyi Ne kadar sakınmamız Saklanmamız kaçmamız Gerekiyorsa O şekilde Bizlere muamele eyle Amin Allah diyen mahrum olmaz Allah diyen yolda kalmaz. Allah diyen diller kurumaz kardeşlerim. Her işinde bin bir hikmet var. Allah Celle Celaluhu dağına göre kar, bağına göre kış verir. Her şeyi görür, her şeyi bilir, her sesi işitir. Ya Rabbi! Affeyle bizi. Allahu Teala her birimize dengede gidebilmeyi ve bu gidişattan sonra hayırlı bir ölümü nasip eylesin. Ahirette Allahu Teala'nın kulum dediklerinden bizlere eylesin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed